Burada çocuğa verilen eğitimin hayatına yön verecek maya hükmündedir. Sütü ne yaparsın, ısıtarsın, onu yoğurt haline getirebilmen için ne yapacaksın? Bir maya koyacaksın. İnsanın da anne ve babasından almış olduğu bir maya varmış. Alişüssülem varamadılar. Alişüssülem. Saban tanıdın mı?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 Azer'dir. Azeri olarak Değil. Babasıdır. Ee, Paruk ancak Tevrat referanslıdır. Hz. İbrahim'in Azer sürbünden gelmiş olması da garipsenecek bir durum değildir. Hatta bu Allah ölüden diri yarattığına <gülüyor> göre en güzel örneklerden de bir tanesidir. Şimdi burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu. İbrahim ailesi. Baban putperest olsa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 O zaman ona da bunun hiçbir faydası ne yapmadı? Olmadı. Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Amcan sana o kadar yardım etti. Hiçbir bunun senin iyiliğin olmayacak? Olacak. Çünkü müşrik olarak öldü. Cehennemde ebedi kalacak. Fakat bana yardım etmesi bilen topuklarına kadar ateşe girecek. Onunla da beyni fukurlayacak diyor. Evet. Rabbim hepimize hayır versin kardeşlerim.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 kuyuya dağıtsalar, bana ne yapacaklar yani Esaret kalp. Dedir, kalp esir olmadığı müddetçe hiçbir şey ne yapmaz? Olmaz. Düşünün ne kadar özgür insan vardır. Kafası kiralıktır. Kendisi kiralıktır. O insandan hiçbir hayır ne yapmaz? Gelmez. Ama kalbi Allah'a bağlıdır. O adama ne yaparsanız yapın, istersen demir testereyle kesin, o insana ne yapamazsınız?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 Eğer hakikaten karşıdakine bir şey anlatmak istiyorsan, İbrahim gibi ateşe gideceğini dahi bilsem hakkı ne yapacaksın? Haykıracaksın. Ve bunu anlatacaksın. Evet. Ve tevhid inancına sahip olarak Allah'a itaat için kıyametti etti ve asla Allah'a ortak koşanlardan olmadı. <gülüyor> İbrahim Aleyhisselam'la alakalı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 Beni aydınlığa çıkaracak bu. Yol gösterecek bu. Hayran hayran Rabbuna bakarken ay çıkıyor, güne yıldız sönük kalıyor ve birçok yeri ağartınca gale hâze Rabb'i İşte bu benim Rabbimdur. Ona da hayran hayran bakarken güneş doğmaya başlıyor, karanlık gidiyor, aydınlık her şeyi ihate edince gale hâze Rabb'i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 Hiçbir mümin bir müşrikeyle aynı nikah altında kalamaz. Hiçbir mümin ne kadın da bir müşrikle aynı nikahta ne yapamaz? Kalamaz. Eğer Allah'ın Resulü kalırsa o da O da ondan. Bu kaydıya kimse ne yapmıyor? Dikkat etmiyor. Yaşamış olduğumuz toplumda bile öyle kargaşalar var ki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 Gazi Üniversitesi'nden gelen bir kız vardı. Böyle çok cins sorular soruyordu. Kızım adın ne dedim? Meryem dedi. Nerelisin sen dedim? Bosna'yım. Annen Hristiyan der dedim? Nereden bildiğiniz hocam? Bir, ismin. İkincisi de sorduğun sorular. Ve senin baban namaz kılmıyor değil mi? Evet kılmıyor. Dedi. Bakın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 sana faydası olmayan bir şeye neden tatıyorsun? Nereden yaklaşıyorsun? Akıl edeceği noktada. Yani bir davet yapıldığında karşıdakini böyle itecek, anlayamayacak şeyleri söylemiyorsunuz. Çağırdığında işitmiyorsa, bir şey olduğunda sana fayda vermiyorsa, ben yani sen buna niye tatıyorsun ki? Allah fayda veren değil midir? korkulduğunda sığınan değil midir? İstenilen değil midir?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 Ha? Boş boş niye bakıyorsunuz? Hiç okuyor musunuz? İbrahim babası için ne yaptı? Bilmiyorum. Ya Rabbi beni mahcup etme dedi. Ve onun için dua etti. Ve Bukhane'nin naklettiği rivayete bakarsanız orada ne var? İbrahim babasını zebanilerin getirdiğini görünce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 kötü yani inananlan kafir arasında her zaman ne vardı fark vardı mimin izzelidir müştik kafirse izzeli değildir Allah'ın dediği gibi ne diyor tevbede pistik o kadardır kelime. Evet burada İbrahim aleyhisselam asla kötülükten karşılık vermediği gibi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 Düşünün toranı geliyor yerden Ali sallate bir hurma alıyor ağzına açıyor. Çocuk mu? Ne olduğunu bilmeyebilir Hemen tarnağı atıyor çocuğu kusturuyor kaka kaka diyor. Ne öğretmek istiyor? Hurma haram mı? Değil. Ama ehli beyte neydi? Sadaka haramdı. Sadece hediye eli Oradaki düşen hurmanın ise sadakadan mı hediye mi olduğu neydi? Belli değildi. Şüpheli bir şey. Şüpheli bir şeyin dahi çocuğun boğazından geçmesini ne yapıyor istemiyor Ama o bilinci veriyor. Yeme demekle ne yapmıyor? Bırakmıyor. Hemen onun ne kadar kötü bir şey olduğunu hurmanın değil bakın. Hurmanın değil. Haram veya şüpheli bir şeyin ne kadar kötü bir şey olduğunu ne yapıyor? Öğretiyor. Bu da gösteriyor ki hadis şerifte helal da belli, haram da belli.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 çocuğunun Allah'ın emri doğrultusunda kurban etmek istemesi, oğlunun herhangi bir tereddütte itirazda bulunmaması bunlar çok büyük bir fedakarlıdır. Ve hanımının da yapmış olduğu cidden hem itaatkar hem de fedakardır. Hem çocuğunu hazırlıyor, güzelce temizliyor, giydiriyor, evde bekliyor. Hangi anne bekler bunu? Ancak itaatkar ve fedakar anne. Evet,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 Eve geliyor bir kadın, onunla konuşuyor, gidiyor. Akşam bir adam geliyor, bir koku duyuyor. Kim geldi diyor. Ne kokusu duydu bu? Ne oh. Kucağında taşıdığı çocuğu, gelen adamın kokusundan babası olduğunu geliyor. Demek ki çocuklar kokuyla da ne yapıyor? Bir şeyleri alabiliyor. Yani...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 Ben iki kurbanlığın oğluyum ve atam İbrahim'in duasıyla. Ka İbrahim nerede dua etti? Allah Resulü tam o zamanda oldu. Biliyorsunuz, İbrahim'den sonra nesil iki taraftan gidiyor peygamberler. Birisi İshak'tan İsrailoğulları dediğimiz Yahudiler ve Hristiyanlar, biri de İsmail'den giriyor. Peygamberimize kadar hiçbir peygamber yok arada. Birçok gelen insanlar var. Buradaki kastı bu. Ben Atan İbrahim'in duasıyım. İki kurbanlığım oğluyum dedi. Birinci kurbanlık kim? İsmail kurban edilecekti. Yerine koç. İkinci kim? Babasının. Onun da kıssası uzun. Burada girmek istemiyorum. Demek ki nesli ve soyunun şirtten korunması ve örnek bir şahsiyet ortaya koymaları için dua ediyor. Duası nasıl? Ayete gidiyoruz.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 Ey İbrahim beni nereye bıraktı? Allah'a Hacer dönüyor. O bize vekildir. Basit bir sahne mi bu? Hiç kimse yok. Koruma yok. Ev yok. Yiyecek yok kucağında bir çocuk. İbrahim dönüyor. Arkasından demin yaptığımız duayı yapıyor. Hacer bir oya gidiyor? Tepeye bakıyor. Gelen giden var mı? Sonra geliyor bir İsmail'e bak. Bir o yanıya, bir bu yanıya. Bugün bakın Safa ile Merve'de gidip gelenler o gün Hacer Anlamız'ın İsmail'e baktığı hareketi yapıyorlar. Neden yapıyorlar? Hiç bakmazlar. Haccin menasiki. Arzlarından. Olmazsa olmazlarından. Neden burada bu hareketi yapıyorlar? Bir bakması gerekir. Bugün hacca gidenlere bakın hep Mehter-i giderler. İzmir i gelirler. Ama gitmeden önce bu tevhid anlamaları gerek.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 Hicret ettiğinde de sana verecek o. Yani hiçbir yerde ümitsizliğe, ne yapmayacaksın, düşmeyeceksin. Yani bugün doğdun, baktın bir anam babam var, evim var, arabam var, yiyecek bir şeyim var. Böyleki bütün her şey. Belki her şeyi kaybedeceksin. Sen de sıfırdan başlayacaksın. Yani hicret böyle basit bir olay değil. Valla Rasulullah <gülüyor> Sallallahu Aleyhi ve Sellem hicret amellerinin üstüne olmasaydı.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 Yanlışa karşı çıkamayan nice insanlar, aileler vardır ki helak olmuş gitmişlerdir. Allah hakiki anlayanlardan eyleye. Evet. Uzatmayın. Bir saati geçti. Kısaca geçeyim. Bu ailede bir özellik daha var. Misafirperverlik. Kur'an'daki ifadelerle gideyim hızlıca. İbrahim'e büyük melekler kılık değiştirerek gelip uğradıklarında ve kendisine çocuk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 Allah hepimize bu hayrı nasip etsin. Unutmayalım ki yapılan bu tür hayırlar Kadir'de de amel defterinin kapanmamasına sebep olan nedir? Amellerdendir. Hala o Kabe'de ibadet olduğu müddetçe emreden Allah olduğu gibi İbrahim'de, e İsmail'de e ne var? Hala ecir var. Hala ecir var. Sonuç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 ve onun gibi yaşasınlar. Hiç unutulmaması ve ihmal edilmemesi için de bu ideal ve model aileyi dilleriyle anmasını ibadet bizlere ne yaptı? Kıldı. Allah temize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu anlattıklarımızla e, yaşayan, örnek alan sanlı kullardan eylesin. Daha anlatılacak çok şeyler var ama bir ders, bir saatte de ancak bu kadarsın. Allah doğrular Allah'tan asalarsa kiz bizim kendi nefsimizdendir Allah'tır. Subhaneke Allahumma sadihamdike <gülüyor> <gülüyor> Allah eşhedü en la ilaha illa ente estağfuruke ve etöb. Elhamdülillahi